أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم يا سيدله ولين والآخرين. وإدا جميل المياه. وإدا جميل جميل والحمد لله رب العالمين. Allah'ın anlamaya çalışıyordu Allah'ın güzel isimlerinden anlamaya, tanımaya çalışıyordu. Daha doğrusu Allah'ın güzelliğini anlamaya çalışıyordu. Allah'ın isimlerini öğrenirken, yeryüzünde Allah'ın halifesi olan insanı anlamaya, tanımaya çalışıyordu. Yani insanın nasıl olması gerektiğini Allah ondan nasıl bir Hazret-i i̇nsan olması gerektiğini anlamaya çalışıyorum. İnsan Allah'ın isimlerine, sıfatlarına bölündürce insan olur, o isimler onun üzerinde kemale ise Hazret-i i̇nsan olur. Vuslat demek, Allah'a vatıra Allah demek de budur. Bu olmadan Allah'a vuslat olmaz. Yani Allah'ın güzel isimleri ondan tecelli etmeden Allah'a vasıla olmaz. Allah'a dost olmaz. Allah'ın güzelliği ile güzel olanlar Allah'a dost olur. Allah'a göre güzel olur. Onun için söylüyoruz, Allah herhangi bir şeyi sevmekten münezzehtir. Allah kendini sever. Kendi isimlerini sever, sıfatlarını sever kendi güzelliğini sever. Bir kur'u sevmesi için de Allah'ın güzelliğinin isimlerinin onun üzerinde tecelli etmesi lazım. Yani Allah'ın Rahman isminin tecelli etmesi lazım. Onun bütün mahlukata karşı merhabetli olması lazım. Rahim isminin tecelli etmesi lazım. Müminlere özel olarak Allah'ı severlerin özel olarak rahmet etmesi lazım. Sevmesi lazım. Kerim isminin tecevih etmesi lazım. Onun ikram etmesi, cömert olması lazım. Allah'ın ölüm isminin tecevih etmesi lazım. Onun Allah için sevmesi lazım. Kurul ancak Allah'ın isimlerine böyle bölününce bu isimler onun üzerinde imana dönüşünce, ahlaka dönüşünce, amele dönüşünce Allah'a yakın olur, Allah'a dost olur. Onun için Allah'ı anlamadan isimlerinden tanımak hiç kimse iman etmiş olmaz. Allah'a yakınlık, Allah'a dostluk şöyle dursun. Ben Allah'a iman etmişim dediğimizde Rabbini anla desek kim ne kadar anlatabiliyorsa onun imani ancak o kadar olur. <gülüyor> Onun için Allah'ın ilk emri neydi? okul İhra Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Rabbini kendinde oku. Kendinde tanı, kendinde tanı. Allah Rahman'dır dedi. Nasıl anlayacağız bu nasıl anlamamız gerekir? Bu bir bilgiyle olmaz. Yani hasıl olan bir bilgiyle iman olmaz. Hangi bilgiyle iman olur? Hazır olan, huzur-i elinde iman olur. Yani imanı tatman gerekiyor. İman sadece aklın kabul ettiği, elinde bilinen iman olmaz. Ne zaman ki onu tattın, o zaman iman olur. Allah'ı tanırken de, ne buyruyordu o hadiste? İnsanı yarattım dünyaya bilmedin ki varlığını tatsın diye, varlığını. Ama dünyaya bizi, varlığımızı tatmamız için göndermiş. <gülüyor> Zahir olarak bedenimizi tadıyoruz. Bir yerimiz ardınca tadıyoruz. Acıkınca tadıyoruz, günce tadıyoruz, ısınınca tadıyoruz, varlığımızı tadıyoruz. Allah'ın ikram ettiği nimetlerini tadınca tadıyoruz. Bu bizim zahiri varlığımız değil, zahiri tarafımız değil. Benim de bizim Allah'ın kendisinden nefrettiği ruhu vardır. Ben ona ruhumdan nefettim. Binde de Allah'ın bize nefrettiği ruhu takmak vardır. Sadece beden olarak eğer tadarsak, hayvanlar da bunu tadar. Bu takma bizi hayvandan ayırmaz. Bizi hayvandan ayıran üzeriğimiz nedir? Allah'ın bize nefrettiği ruhu. Kendinde, kendi ruhundan, kendi ruhundan nefrettiği ruhu. Eğer biz onu takmazsak, kendi kendimizden Allah'tan insanlıktan mahrum olarak öbür tarafa gideriz. Nasıl tadıyoruz? Ne kadar tadıyoruz? Allah'ı ne kadar tanırsa, onun isimleri üzerimizde ne kadar tecelli ederse o kadar Rabbimizi tanımış oluruz. O kadar Rabbimizin bize nefettiği ruhu tatmış oluruz. Yani Allah'ın bütün isimleri için böyledir. Allah'ın bize tanıdığı bir imkan kadarıyla ne kadar kullarına mahkumata merhamet ettiyse, ne kadar ikram ettiyse, ne kadar onlara karşı hoşgörü gösterdiyse, affettiyse, ne kadar onları sevdiyse, bütün isimler böyle. Bunlar en başaktı isimler olduğu için bunları söylüyorum. Kulu bunu yaptırsa Allah ayet kelimeleri bu gördü kim Allah yolunda inifaf ederse biz de onun ruhundaki cömertliği kerim olmayı arttırırız. Bu her bir isim için böyledir. Sen cömretlik yaptıysa yani ikram ettikçe Allah senin cömertliğini arttırır. Kerim isminin tecellisi artmaya devam eder. Arttırır Allah. İnsanlara merhamet ettikçe rahim ismini seninle tecelli eder. Allah senin rahmetini arttırır insanları sevince, ona göre muamele edince, Allah'ın gönül ismi tecelli eder, Allah'a olan muhabbetini artar. Allah'ını artırır. Ne zaman ki üzerimizde Allah'ın isimleri kamil oldu, kemale erdi, kamil insan oldu. Kamil insan demek ne demek? Yani havadan bir şey yapmıyor, kendi kendine hayal ede olacak şey değil. Allah'ın bize tanıdığı İmkan kadarıyla, eğer gereğini yaparsa, merhamet etmemiz gereken yerde merhamet eder, sevmemiz gereken yerde sever, ikram etmemiz gereken yerde ikram eder, affetmemiz gereken yerde affeder, hoşgörüyü göstermemiz gereken yerde hoşgörüyü gösterirse ne olur? Allah'ın isimleri bizle tecelli eder, kâmil insan, hazret insan oluruz. isimleriyle Allah'a yakın oluruz. Allah'a dost oluruz. Aramızdaki perdeler takar. Çünkü perdeyi biz koymuşuz. Allah ile aramıza kendi ruhumuzla, kendi hakikatimizle aramıza perdeyi biz koymuşuz. Perde böyle takar. <gülüyor> Düşün kâmede tabi olmak da içindir. Hazret-i İnsan olmak için. Bu sadece bir bilgiyle olacak şeyler edilir. Bazı şeyleri bilgiyle öğrenirsin ama bazı şeyleri birebir almam gerekiyor. Sahabe nasıl Resulullah Efendimiz ile beraber olup bunu aldıysa, bunun için önünde canlı bir örnek gerekiyor çünkü. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü canlı Kur'an Allah'ın bütün esma ölümsüzlüğü kamil manada üzerinde tecelli etmiş hasretli insan sahabede ona bakıp onunla beraber Hazreti insan olduğu büyükteki yıldızlar gibi oldular. Yani kendi kendine olacak bir şey değil. Okumakla bilgiyle olacak şey değil. isimleri bir kuldan tecelli edince o isim ondan birinin o kul o isimle düğünür. Mesela Müslüm Kemmeli'ne tabi olan birkaç kişi düşünün. Eğer bunlar gönlünü açarsak Ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum, anlılmak istiyorum derse, ben de bunun gibi ima etmek istiyorum, bunun gibi Allah'a teslim olmak istiyorum, bunun gibi Allah'a karşı edepli olmak istiyorum, bunun gibi Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum, bunun gibi Allah'ın isimleri, güzelliği üzerinde tecelli etsin, diyor bunu istiyorsa, bunun için ona benzemeye çalışıyorsa, Evet, o mürşid ithabiri konum etmiştir. Kimin gibi olmak istiyorsa, onun mürşidi olur. <Gülüyor> onun için mürşidsiz hiç kimse yoktur. Herkesin bir mürşidi vardır. Kim, kimin gibi olmak istiyorsa, onun mürşidi olur. Onun için, ne buyurmuştuk bir hazretleri, mürşidi olmanın mürşidi şeytandır. Ne demek? Eğer biri gerçek bir müşriki kabul etmezse şeytan ona müşriklik yapar demektir. Yapar mı? Elbette ki yapar. Bunu anlayacak hiçbir şey yok. Ya yolunu müşriki tanımesten öğrenir, onunla beraber putdolunu öğrenir. Onunla beraber Allah'a yürür. Ya da şeytan ona müşriklik yapar. Evet, o'nunla beraber olanlar O'nun gibi yapmaya, O'nun gibi olmaya çalışır. Allah bunu O'nun üzerinden ikram eder. O'nun <gülüyor> sadece okusa olmaz mı? Olmaz. Allah'ın adeti <gülüyor> öyle değil çünkü. Öyle olmasaydı Allah peş peşe Resullerini göndermezdi. <gülüyor> Ardı arkası kesilmeden Resullerimizi Kaç Peş peşe gönderdik buydu. İnsanlar biraz Allah'ın resullerinden mahrum kalmış ne oldu? Hemen yolları şaşırdılar. Evet. Aynı şekilde Allah'ın kenabı böyledir. Gözü mükemmel. Kendisine tabi olanları yetiştirirken Allah'ın ayetleriyle yetiştirir. Ayetlerinde Allah buyurduğu müminleri tarif ederken evet. müminler o kimselerdir ki Allah zik edildiğinde kalpleri titrer. Allah zikredildiğinde edildiğinde kalpleri titrer. Kim müminler? Dahaacağız. Allah zikere verecek. Kalbimiz titriyor, niye titriyor? <gülüyor> İstediğimiz kadar bu ayeti birbirimize okuyalım. Hepimiz biliyoruz bunu. Anladım. Allah zikereci, Allah vereceğe niye kalbimiz titriyormuş? <gülüyor> Bir sorun var demek. Ki. demeyi kalbin titreyen birinden dinlemen gerekir. Onunla beraber Allah demen gerekir ki kalbin titresin. Onunla beraber Allah demek sadece zahiri olarak onunla beraber Allah demek değildir. Allah deyince Allah'a aşık olanlar ancak kafiri titrer. o anda maşrufunu etmiş, Bütün varlığının kendisine ait olduğunu Rabbinin ismini söylemiş. Rabbini biliyor. Rabbin kendisini ona tanıdır çünkü. Resulullah Efendimiz buyurdu Vesselam, Allah kendini sevdiklerini tanıdır. Allah kendisini ona tanıttığı için Rabbinin tanıdığı için O'na aşık olduğu için Allah deyince kavme titrer. Bu durumda bize bir şeydenir. O'nun gibi olmaya çalışmak, O'nun Rabbini tanıdığı gibi tanımaya çalışmak. Eğer böyle olmazsa O'nunla beraber O'nun Allah demesi gibi, değişik gibi Allah diyebiliriz. Dolayısıyla mümin olamayız. Allah müminleri talip etti. Evet. Yaşeg müminler o kimselerdir ki Allah zikredilince kalp ölü titrer, onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar. <gülüyor> ayetleri okuduğunda demin, onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda kim okuyacak? Allah deyince harbi titriyer okuyacak. Öyle başka biri değil. Kendisi gibi biri de Allah deyince harbi tickem dediği Allah ile ayak veriyor. Ayıp ona okur, okursa ne olur? İmanını arttırır. Ve onlar bütünü ve Allah'a tevekkül ederler dediği müminler. Allah mümin tarifini böyle yaptı. Bütünü ve Allah'a güvenirler. ayetlerini okuyorsa hatta hafız olmuşsa gece gündüz Kur'an'ı okuyorsa okuduğumuz Kur'an Allah'ın ayetleri imanımızı arttırmıyorsa biz iman etmemişiz. Kime göre? Allah'a göre. Eğer din Allah'ın diniyse Allah'ın dinini Allah'tan öğrenmek lazım. İmanı Allah'tan öğrenmek lazım. Yoksa böyle imanın şartlarını anlatıp buna inanırsan bu imandır. Demek Allah'ın dili olmaz. Allah'ın dili bu değildir. Her bir ayete iman etmek imanın şartıdır. Bir ayeti, ayetteki, Kur'an'daki bir kelimeyi hatta bir hati inca kabul kafir olur. İnkan edince kâfî olacağımız bir kelimeyi öğrenmesek ne olur? <gülüyor> İmanımızda eksiklik olmaz mı? <gülüyor> o zaman imanın Allah'ın ayetlerini bildiği kadardır. Allah'ın ayetlerine iman ettiği kadardır. O ayetler sana okunum, onun da imanını arttırdığı kadardır. Evet, Kur'an'ın özü Fatih'a idi. Allah'ın özüyle El Esmaul Kusnai. Allah'ın isimleriydi yani. Resulullah biz böyle vesselam. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları tahsil ederse cennete girer dedi. Cennete girerdi. Salihazad'ı tahsil ederse, bu isim onun üzerinde tecelli ederse yani Allah'ın Rahman ismine iman edecek önce Allah'ın Rahman ismini sevecek, Allah'ı Rahman olarak sevecek. iman sevmektir çünkü, sevmeden iman olmaz. Önce Allah'ı Rahman olarak sevecek, sonra Allah'ın Rahman ismi evet, onun gönlüne tecelli edecek, onu iman edecek. Elbette ki bundan önce öğrenmesi lazım. Sonra Allah'ın bu ismiyle kullarını mağlup edecek. Yani rahmet edecek. Rahmet edince Allah'ın Rahman ismi onda kemale ermeye devam eder. Kemale erinceye kadar. Gerektiği yerde rahmet edinceye kadar o isim onda tecelli etmeye devam eder. Dolayısıyla yaratılıştan gaye Hazreti İnsan olmaktır. Allah'ın isimlerinin kulda kamil manada tecevih edip onun Hazreti İnsan olmasıdır. Bütün emirler, bütün nehyiler bunun içindir. Bütün ibadetler bunun içindir. Onun için ibadet amaç ney? Araştır. Amaç nedir? İmamdır. Onun için ayet-i kerimede Allah buyuruldu, biz Gönderdiğimiz bütün Resul'lere Allah'a hiçbir şey, şirk koşmayın ve sadece bana abdolun diye ettik Bütün Resul'lerin geliş gayesi, Allah'ın muradı, kullarının kendisine hiçbir şeyi şirk koşmamaları ve sadece Allah'a abdolmaları. Nerede şirk koşmayacak? Allah'ın isimlerinde. Allah'ın tanımazsa Allah'ın isimlerini başkalarına, başka şeylere verir. Mesela biri ay başında gelecek olan maaşına güvenirse, maaşını Allah'ın Reza ismine şirk koşmuştur. Ya da babasına güvenirse babasını Allah'a şirk koşmuştur. Evladına güvenirse evladını Allah'a şirk koşmuştur. Oğlun bana bakar, çocuğun bana bakar diye bakmışsa ne yapmıştır? Çocuğun Allah'a, Allah'ın Rezaq ismine, Kerim ismine, Vehaq ismine şutlaşmıştır. Kime girmesi gerekir? Allah, a. Allah Rezaq'dır, Allah Kerim'dir, Allah Vehaq'dır. Evet. Bu Allah'ın bütün isimleri için böyledir. Onun için önce bize lazım olan imandır Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Akhir zamanda kişi imami olarak akşamlar sabaha çıktığında imanı kaybetmiştir. İmansız olmuştur. Sabah imamiyi katarak akşam olduğunda imansız olmuştur. Niye? Nefsi terbiye olmadığı için, isyan ettiği için, Allah'a itiraz ettiği için. Allah'ın bilmediği tanım için. Allah'a güvenmediği için. Allah deyince kavmi titremediği için. Allah'ın ayetlerini bilmemediği için. Allah'ın ayetleri ona okunduğunda imanlığı arttırmadığı içindir. Allah'a güvenmediği içindir. Bugün hep beraber Allah'ın El-Kadir ismini anlamaya çalışacağız. Allah'ın bir Kadir ismi vardır, bir de Kadir ismi vardır. Arada bir ye hafif fazladır. İkisi birbirinden farklı mana taşır. Hep beraber Allah'ın Kadir ismini anlamaya çalışmıştık. Allah'ın her şeye kaderini koyduğunu, anlamaya çalışmıştık. Allah her şeyi için bir takdir yaratmıştır. Her şeye bir takdir koymuştur. Hep beraber anlamaya çalışmıştık. Bugün Allah'ın el kadir ismini anlamaya çalışacağız. Önce ayetleri anlamaya çalışacağız. Euzubillahimineşillahi wabarakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kullay insanin ezmahu tayrehu. Her insanın tayrını, kaderini, şansını, talihini boynuna asmışız. Fi unukihi. Boynuna asmışız. İşi ona bırakmışız. Yani günahı onun boynundadır. Her neyi yaparsa yapsın kazandığı da kaybettiği de ona aittir. Ve nıhrizu'llahi yevme'l kıyame. O boynuna astığımız onun tayrini Kitap harinde kıyamet günü çıkarırız. Evet. وَنُخْرُجُوا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Onu bir kitap olarak çıkarırız. Yaptıklarını boynuna asmışız. Kıyamet günü onu bir kitap olarak çıkarırız. يَلْقَاهُ مَنْشُورًا O ona kavuşur, mülaki olur. Kendi kitabına kitabı açılmış bir vaziyette onu karşılar. Allah'ın Kadir ismi Kadir Yapan demektir. Kadir Kıla. Kimi Kadir kılmıştır? İrade verdiği varlıkları Kadir kılmıştır. kendi hayatı hakkındaki takdirini ona bırakmıştır. Elbette ki Allah'tan Allah'ın takdirinden bağımsız olarak değil. Bir Allah'ın takdiri vardır, genel takdiri vardır, kader vardır. Bir de kulun ebedi hayatı için kaderi vardır. Bu kaderi Allah Kadir ismiyle tecelli edip bu takdiri irade sahibi olan varlıklara vermiştir. Mesela bunu meleklere vermemiştir. Kadir ismiyle meleklere tecelli edip takdir senindir dememiştir. Ama insana bunu vermiştir. Cinlere bunu vermiştir. Takdir etme hakkı. Allah'ın kadir ismi takdir etme hakkını veren demektir. İnsana kendi kaderini yani ebedi hayatı için cennete ya da cehenneme gitme takdirini veren demektir. Ayet-i de Allah öyle buyurdu. Her insanın takdirini boynuna asmışız. O nasıl dilerse öyle yapar. Kıyamet günü bir kitap olarak yaptıkları önüne açılır. O buna kavuşur. Ve قَالَ نُوسَا لِقَوْمِهِ ya Kavmi Hz. Musa kavmine Ey kavmim dedi ki Lime tuzunenli evet, Niçin bana eziyet ediyorsunuz? Fakat te'lemune enne Resulallahı İleykum Siz biliyorsunuz ki ben sizin için Allah'tan gelen Allah'ın Resulü Felemme mazahu ne zaman ki onlar döndüler. Ne zaman ki onlar eğrildiler. ازاغ الله قلوبه Allah da onların kalplerini döndürdü. Saptırdı. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ Allah fasık kavmi hidayete erdirmez. E. Felemmazahu ezagallahu kulubahum. Allah da onların kalplerini döndürdü, eğritti. Ne demek bu? Evet, Hz. Musa kavmine siz benim Allah'ın resulü olduğumu biliyorsunuz. Allah'ın beni size gönderdiğini biliyorsunuz dedi. Ama buna rağmen onlar bunu biliyormuş demek ki. Buna rağmen ne yaptılar? Allah'ın resulü değilmiş gibi muamele ettiler. Döndüler. Eğildiler. Doğru durmaları gerekirken eğildiler. Allah da kalplerini eğdirdi. Bizim buradan neyi anlamamız gerekir? Biri hakikati, doğruyu bildiği halde, o doğru değilmiş gibi davranırsa, hareket ederse, muamele ederse ne olur? Allah onun kalbini eğriltir, yamultur. Yani nasıl olsa ben bunu biliyorum ama ben böyle de davransam bir şey olmaz. Öyle davranırsa ne olur? Allah kalbini evet. yamultur. O da artık o doğruyu doğru olarak anlamaz. Yanlış olarak anlar. Onun için insanlar ya inandığı gibi yaşarlar ya da yaşadıkları gibi inanırlar. Yaşadıklarının doğru olduğunu zannetmeye başlarlar doğruluğuna inanmaya başlarlar yani insan ya mümince yaşar ya tavrını mümince koyar ya da nasıl yaşıyorsa yaşadığının doğru olduğuna inanmaya başlar hak üzerinde olmadığı halde kendini hak üzerinde zanneder haklı olmadığı halde kendini haklı zanneder niye? Allah kalbini eritiyor da ondan Ciddiye almadı. <gülüyor> Doğruyu kabul etmedi. Yani insan ne yaparsa kendisi yapıyormuş. Lillahi ma fi semavati ve ma fi'l-erd. Göklerde, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve <gülüyor> in tuğdu mafi enfusukun ev kendi nefislerinizdekini kendi gönlünüzdekini ister açıklayın ister gizleyin yuhasibkun <gülüyor> billah Allah sizi ondan hesaba çeker Harbinizdekini, nefsinizdekini ister gizleyin, ister açıklayın. Allah sizi ondan hesaba çeker. Amelinden değil, fiilinden değil. Sizi fikirlerinizden, düşüncelerinizden, nefsinizdekinden, gönlünüzdekinden hesaba şeker dedi Allah. Ve yegfiru limen yaşa. Allah dil edigini mağfiret eder ve bu men yaşar. Dilediğine de azap eder. Sizi gönümüzdekinden, nefsinizdekinden hesaba çekerken, dilediğini affeder, dilediğini de ne yapar? Dilediğine de azap eder. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir her şeye takdirini koymuştur. Bununla beraber insana kendisi için takdir etme hakkını vermiştir. Bu takdiri o yapıyor. Onun için Allah hesaba çeker dedi. Sen gönlünü neyi doldurmuşsan senin gönlün onunla meşgul olur. Eğer senin derdin Allah'ın rızası olursa gönlün Allah'ın rızasının derdiyle dolar. Sen ebedi hayati tercih etmişsen, senin gönlün o endişeyle dolar. Hayatını, ebedi hayatını kazanmak için yaşarsın. Bunun için çaba gayret sarf edersin. Allah'ın rızasını, ebedi hayatını kazanmak için çaba gayret sarf edersin. Ama senin gönlün, eğer dünya sevgisiyle doluysa nefsin arzuları, istekleri sevgisiyle doluysa o seni başa tarafa yönlendirir, ahireti unutturur, Rabbini unutturur. Seni cehenneme sürükler. Ama bu tercihi kendin yaptın yalnız. O zaman seni cennete götüren, cehenneme götüren senin gönlündekidir, nefsindekidir. İstersen Allah'a dönersin, hedefini belirlersin, Allah'ın rızası peşinde koşarsın, Hazreti insan olmak için çaba gayret sarf edersin, istersen dünyayı tercih edersin. Bu durumda tercih senin olmuş olur, bu senin nefsindeki olmuş olur. Sadece bu kadar değil tabi. Bir de gönlümüzden, nefsimizden yanlış şeyler geçirdiğimizde, kötü şeyler geçirdiğimizde evet, buyurdu ki Allah bunun hesabını sorar. <gülüyor> Allah sizi onlardan hesaba çeker. O zaman neyi düşündüğümüzü? Neyle meşgul olduğumuzu, nefsimizin neyle meşgul olduğuna evet, bakmamız lazım. Eğer o hayırsa bize kazandırır, o şerse Allah bunun hesabını sorar. Dilediğini affeder, dilediğini azap eder dedi. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Aminu billah. Allah'a iman edin. Ey iman ettiğini iddia edenler Aminu billah Allah'a iman edin Ve Resulihi Resulüne iman edin Vel kitabı lezi nezzele ala Resulihi Resulüne indirdiği kitaba iman edin Vel kitabı lezi leziye enzele min qebl Ondan önce indirdiği kitaplara iman edin ve men yekfur billah her kim ki Allah'ı inkar ederse her kim ki Allah'a nankörlük ederse yok sayarsa Allah burada imanın şartlarını beyan ediyor. Ve men yekfur billah ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve'l-yevmil ahir kim Allah'ı inkar ederse, meleklerini inkar ederse, kitaplarını inkar ederse, resullerini inkar ederse, evet. ahiret gününü inkar ederse. فَخَدَّلَّ دَلَالًا بَعِيدًا O çok uzak bir deraletle derlete düşmüştür. Allah burada imanın şartını beş olarak beyan ediyor. Böyle gelen başka ayetlerde var. Hepsinde imanın şartı 5'tir. 6.'sı nerede çıktı? Altıncısı da ve bil kadri hayrihi ve şerrihi minallahu teala dediler. Yani kadere iman dediler. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman dediler. Bu öyle bir yanlış yaptırdı ki, yanlış bir anlama getirdi ki, şu anda da bu böyledir. Çok tehlikeli bir yanlıştır bu. Hayır ve şer Allah'tandır demek. Biraz önce Allah'ın Kadir ismiyle ilgili ayetleri okurken söyledim. Allah ebedi hayatını kazanmak için takdiri kuruna vermiştir. Allah Kadir'dir dedi. Onun takdirini boynuna asmıştır dedi. Tercihi ona vermiştir dedi. Eğer tercihi ona vermezse iradenin bir manası olmaz. Hatta ne peygamber ne de kitap göndermesine gerek kalmaz. Peygamberi gönderiyor, onunla beraber kitabını gönderiyor, ne buyuruyor? Şunu şöyle yapman lazım, bunu böyle yapman lazım. Şu doğrudur, şu yanlıştır ama tercih senindir diyor. Yani kaderini boynuna asmıştır. Takdir etmeyi ona vermiştir. Ama bu ebedi hayatı içindir yalnız. Allah'ın takdiri, kulun takdirini de kaplanmıştır. Kulun takdir etmesi, irade etmesi Allah'ın iradesi içindedir yalnız. Bir Allah'ın külli takdiri vardır, kulun da cüz'ü, kendi ebedi hayatı için takdiri vardır. Yani kim cennete gitmek isterse, cennete gider, kim cehenneme gitmek isterse cehenneme gider. Yoksa Allah böyle takdir etmiş, takdir böyledir diyemez. Günah işlediğinde Allah'ın takdiri böyledir diyemez. Söylerse Allah'a iftira atmış olur. Kendi iradesini Allah'ın verdiği iradeyi inkar etmiş olur. Allah kurunun iradesini kullanmasını ister. Hatta en çok iradesini kullanan Allah'a en sevgili olandır. İradesini nerede kullanacak? Allah'ı anlamada, kelamını anlamada, ebedi hayatını kazanmak için inceden inceye düşünmeye, tefekkür etmeye. Evet, imanın şartı 6 değil 5'miş. Kime göre? Allah'a göre altıdır dendiyse bu din kimindir diye sormak gerekiyor yani Allah'tan şer olmaz şer kula aittir ne buydu ayet kerimede de ki bütün hayırlar bütün iyilikler size Allah'tan bütün kötülükler kendi nefsinizdendir kötülük Allah'tan demedi haşa eğer şerri Allah'a isnat edersek ne olur Yanlış yapanlara ne diyoruz? Kaderi böyleymiş. En basitinden örnek vermiştim. Arabayı hızlı sürüyor, kaza oldu diyor. Ya da böyle araba tekeri fırlayacak, tekerlerin civatası gevşektir. Sıkmadan gidiyor, kader diyor. Takdir diyor, kaza diyor. Sen cinayet işlenmişsin. Sen yaptın onu. Gideceğim yere on dakika, beş dakika geç gitmiş olsaydın böyle olmazdı. Sen bu yanlışı yapmış olmazdı. Gidin çarptın birini adam sakat kaldı. Kaza, kader demek doğru olur mu? Yok. Adam eğer ölmüşse bu cinayettir. O cinayet hesabıyla hesaba çekilir. Evet. Kaderi, takdiri doğru anlamak gerekiyor. Allah'ın kullarına bıraktığı takdir vardır, bir de kendi takdiri vardır. Her şey onun takdiridir ama kula ait olan kulun kendi takdiridir. Ne zaman bu Allah'ın takdiridir der, demelidir? Ne zaman ki kendisi orada hiçbir güce sahip değilse, kendi elinde olmayan bir şeyse, yani kendi yanlışı orada yoksa, kendi eksiği orada yoksa o zaman ne der? Bu Allah'ın takdiridir. Bu imtihandır diyebilir. Der, demelidir. Yani yolda biri yürüyor, araba gidip ona çarptığında bu onun için Allah'ın takdiriydi. Kime? Çarpılana yani. Öteki, öteki yanlış yapmıştır. Öteki bunun cezasını çeker. Ötekinin suçu yok, elinden bir şey gelmiyor çünkü. Elinden bir şey gelmiyorsa o onun için Allah'ın takdiridir. O onun imtihanidir. Ama kendi yanlışı varsa işin içinde bu şerdir. Bu şer onun kendi nefsindendir, kendi yanlışındandır yani. Onun için hiç kimse kendi yanlışını günahhani, evet Allah'a mar edemez, Allah'a bu şekilde iftira edemez. Amin. Resulü min Allah'ın Resulü kendisine indirilene iman etti. Müminler de onun iman ettiği gibi iman etti. Ne iman etti? Allah'ın kendisine indirdiğine. Öyle kendi kafasından din üretmedi. İman şartı üretmedi. Kullun amene bilda. Hepsi Allah'a iman etti. Ve melaiketihi meleklerine iman etti ve rusulihi resullerine iman etti. Ahiret gününe bu ayetten önceki ayete geliyordu. La neferriku beyni min rusulih. Onlar Allah'ın resulleri arasında hiçbir fark gözetmezler. Hepsi Allah'ın resulüdür. Hepsi Allah'ın emrini tebliğ eder, ayetlerini vahyini tebliğ eder çünkü. Resulleri arasında fark gözetmezler ve derler ki ya Rabbi biz işittik ve itaat ettik neyi işittik Allah'ın kelamını senin kelamını işittik ve itaat ettik bu durumda evet, Resulleri arasında fark gözetmez çünkü asıl gaye neymiş Allah'ın vahyini işitmekmiş Allah'ın vahyi kimden işitirse işitsin ne demesi lazım işittik ve itaat ettik Ufana ki Rabbena, bizi mağfiret et, bizi bağışla ve ilkel mesir dönüş sanadır, sana döneceğiz, sana döneceğimizi biliyoruz, iman ediyoruz, onun için işittik ve itaat ettik. yekadulberku yahtafu absaruhum şimşek neredeyse onların gözlerini alacak kulle ma ada alehum meshu hepsi de o çakan şimşekin ışığında yürürler. Şimşek onları aydınlatınca onun ışığında yürürler. Ve ıza ezleme aleyhim ne zaman ki ışık kesildi karanlık üzerlerine çöktü kanu Evet. Ayakta kara kalırlar. Ve Leşağı Allahu lezehebe bismihiim ve absarihim. Eğer Allah dileseydi onların işitmelerini görmelerini giderirdi. Onları sağır yapar, kör yapardı. Allah dileseydi. İnallahu ala kulli şeyin kadir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Muhakkak ki Allah o Şimşek şakınca yürüyen, ışık gidince karanlıkta kalıp ayakta kalanlar karanların takdirini onlara teslim etmiştir. Bu takdiri onlar yapmıştır. Eğer Allah dileseydi onların kulaklarını, gözlerini giderir, onları sahır ve kör ederdi. Bu ayet aynı zamanda müteşabih bir ayet. Bunu biraz uzun anlatmak gerekir. Şimşek çakar, ortalık aydınlanır demek. Allah'ın ayetleri onlara okunduğunda gönülleri bir anda aydınlanır. Ne der? Demek Rabbimiz böyle söylemiş. Demek bizim böyle yapmamız gerekiyormuş. Doğru budur der. Şimşek çaktı, aydınlandı. Biraz sonra bakıyorsun eski haline dönmüş. Karanlıkta kalmış gene. Sanki hiç işitmemiş gibi olur, sanki hiç hakikati görmemiş gibi olur. Allah dileseydi onları sahır ve kölelerdi dedi. Niye? Böyle davrandıkları için. Aslında onlar görmeyi ve işitmeyi hak etmemiş dedi. Evet. Müşrikler de, münafıklar da Allah ayeti kerimede buyurdu. Onlar da zaman zaman derler ki keşke biz de iman etseydik. Evet. Onlar da Allah'ın ayetlerini dinleyince, işitince, onlar da o şimşekin aydınlatması gibi bir an gönülleri aydınlanırdı. Allah bizden neyi istiyor? Allah'ın ayetlerine karşı sahır ve kör davranmamamızı istiyor. Alâliyhi kullu kullu kullu kullu kullu kullu kullu kullu kullu kullu kullu kullu İmtihan etmek için. Ve huvel azizul gafur. O aziz ve gafurdur. Eğer Allah hangimiz güzel amel işleriz diye bizi imtihana tabi tutuyorsa bu durumda bu tercihi de bize bırakmıştır. Yani ben yanlış yaptım, bu benim kaderimdir, değildir. Allah bu takdiri sana vermiştir, sana bırakmıştır. İstersen güzellik yaparsın, güzel olursun. İstersen güzellik yapmaz, güzellikten mahrum kalırsın. Kötülük yapar, kötü olursun. Sadece kötülük yapmak yetmiyor. Evet. Çünkü kazanmış olanlar güzel yapanlardır. Allah ne buyuruyor dayet-i kerimede? Genişliği yerle gök kadar olan cennete koşsun. Cennete uğranlar cennete koşanlardır. Güzellik yapanlardır, güzel yapanlardır. Zalike bima kaddemet eydikum ve ennallaha leyse bizzelamin lil abid Evet. Kıyamet günü Allah kullarını hesaba çekerken onlar cezalarını aldıkları zaman evet, buyurur ki bu ellerinizle yaptığınızın karşılığıdır. Ellerinizle takdim ettiğinizin karşılığıdır. Bir makkat deme Kendi ellerinizle dünyadayken buraya bunu takdim ettiniz. Bu bunun karşılığıdır. Ve enallahu leysa bizze lamin dil Allah kullarına, abdlerine zulmedici değildir. Allah'ın kullarına zulmetmesi mümkün değildir. Böyle bir şey düşünülemez. Kul kendi kendine zulmetmiştir. Kendi kendine kendi eliyle işlediğini ahirete takdim etmiştir. Yani burada yaptığını orada karşısında görür. Göreceği şey de odur yani. Kendi iradesiyle, kendi tercihiyle, kendi eliyle yapmıştır. Yani cehenneme gitmek, azap görmek onun kaderi değildir. Onun kendi eliyle yaptıklarıdır. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyordu, cehennemde ateş yoktur herkes ateşini beraberinde götürür cennete nimet yoktur herkes nimetini beraberinde götürür buradan takdim eder ne kadar Allahı kadrihi Allah'ın hakını hakkıyla takdir edemediler inallahı lakaun Aziz Allah kavi ve azizdir Allah'ın hakkını nasıl takdir edemediler? Günahı da, şerri de, yanlışı da Allah'a isnat ettiler. Zülmü Allah'a isnat ettiler. Allah kullarına zulmediciyi de edildi. <gülüyor> Zülmetmesi mümkün de dedi. Allahu yestefi min el ve min nasi inallaha semiun basir. Allah hem meleklerden resuller seçer hem de insanlardan resuller seçer. Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Semi ve basir olandır. Allah resullerini seçiyormuş. Seçmek için mutlaka birden fazla olması gerekiyor ki işlerinden seçilsin. Allah resulerini yaratır demedi, yarattı demedi. Ya resullerini seçer buyurur ya da işlerinden Resul bahsederiz, çıkarırız, diriltiriz dedi. Yani Allah resullerini insanlar içinden seçerken en layık olanı seçmiştir. Bu arada başka adaylar da var demektir bu. Yani ona yakın olanlar da var. Seçer, muammeliyi ona göre yapar. Aynı zamanda bu kıyamete kadar da böyledir. Ne burada Efkerime'de kim öne geçmek isterse Allah onu öne geçirir. Kim geride kalmak isterse Allah da onu geride bırakır. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, ey müminler Allah'ın yardımcıları olun. Allah'ın yardımcıları olun demek Allah'ın yardıma ihtiyacı mı var? Haşa. Kendinize yardım edin, birbirinize yardım edin, Allah yolunda. Allah'ın dinini yaşamak için, öğrenmek için, Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'ın Resulüne yardım edin, Allah'ın vahyinin kullarına taşınmasına yardım edin demektir. Allah müminleri davet ediyor. Bu durumda isteyen yardım eder, isteyen etmez. Bu tercih ona aittir. Yapamadım, edemedim denmez. Kim öne geçmek isterse Allah onu öne alır. Kim geride kalmak isterse onu da geride bırakır dedi. Yani bu tercih kendi elimizdedir Allah bu tercihi bize vermiştir <gülüyor> hak ki senin Rabbin hallak ve alimdir yaratmayı tekrar tekrar yapar ve alimdir her şeyi bilendir Allah o zaman yaratmayı ilmine göre yapar bilgisine göre yapar insana göre değil İmkanı da ona göre tabi tutar. Yani sen nasıl kazanabileceksen Allah senin için ona göre yaratmayı tekrar ettirir. Çünkü o alimdir. O biliyor senin nasıl kazanabileceğini biliyor. Kazanman için Allah her türlü imkanı sana tanıyor. Yani bu imkanı Allah yaratıyor. O zaman herkes bulunduğu halden, durumdan razı olması gerekir. Demek ki ben ebedi hayatımı böyle kazanırım demesi lazım. Allah'ın takdirine itiraz etmemesi lazım. O hallak ve alimdir. İlmine göre halk ediyor çünkü. Bizim bakışımıza göre, anlayışımıza göre değil. Ne buyuruyor Dayet-i Kerime'de? Sizin hayır bildiğinizde şer, şer bildiğinizde hayır olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Yani biz şer zannediyoruz, evet, onun içinde, onun arkasında hayır vardır. Biz onu hayır zannediyoruz, evet, onun arkasında şer vardır. Biz böyle olmasın, şöyle olsun diyoruz ama Rahman ve Rahim olan Allah muameleyi rahmetine göre yapar. Bize göre değil. Mesela bir çocuk ana babasından her şeyi ister. Neyi görse bakala götürsen, neyi görse ister. Onun için uygun olmayan şeyleri de ister. Hepsini yemek ister orada. Ana baba ne yapar? Onu orada korur. Evladını muhafaza eder. Bu zararlıdır der, bu sana iyileğidir der. Ona göre, ona ne lazımsa onu alır. Niye? Çocuktur bilmiyor. Ana baba biliyor. Allah ile kulü kıyasadığımızda ana babanın Çocuka olan üstünlüğü gibi En azından anlamamız Gerekmez mi Yok Allah ile de bunu böyle yapsın niye yapmadı İyi de sen Allah biliyor Sen bilmiyorsun Kendi çocuğun için bu bilmiyor deyip muamele ediyorsun Allah sana böyle muamele ettiğinde Niye Allah'a itiraz ediyorsun Çocuk gitti çamura düştü Yıkanması gerekir Anası getirir üstünü soyar Ne yapar Yıkarken çocuk feryat edebilir. Feria ediyor zaten. Ana desek ki sen yanlış yapıyorsun, çocuğun niye yıkarıyorsun desek bu yanlış olmaz mı? <Gülüyor> Ana biliyor, çocuk bilmiyor çünkü. Ya da çocuk şirkte balkonun demirlerine düşecek. Ana bir gider getirir, iki gider getirir, üç ne yapar? İki tokat atar, bir daha de oraya gitme der. Ana yanlış mı yaptı, doğru mu yaptı? Yapması oradan düşecek. Gelen bütün musibetler, bütün sıkıntılar bunun gibidir. Onun için ne denir? Allah'ın şefkat tokati denir. Rahmet tokati denir. Kulun ebedi hayatını kaybetmesin deyip ne yapar? Evet. Bir sıkıntı verir, bir musibet verir, kendine gelir kul. Mesela insan sağlıklıyken Allah ile beraber olması farklıdır. Hastalandığında farklıdır. Hastalanınca ne olur? Nefsi aşağıya iner, yerde sürünür. Bütünüyle Rabbine döner. Ya Rabbi bana şifa ver der. <gülüyor> Benim hiçbir gücüm yok der. Rabbine boynunu büker. Teslim olur. Onun için ne buydu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? Hastanın duası makbuldur dedi. Niye makbuldur? Böyle Rabbine boynu büktüğü için. Ne zaman Rabbine boyun bükersen duan makbul olur. İslehu <gülüyor> men Göklerde ve yerde. Her kim varsa hepsi ondan ister. Allah'tan ister. Kulle yevn fi O her an bir şeyendedir. Her an bir iştedir. Her an bir tecellidedir. Bu durumda ruhumuz da bizden bir şey istiyor. Neyi istiyor? Rabbini istiyor. Bizim de her an bir işte olmamız lazım. Onun rızasını kazanma işinde, derdinde olmamız lazım. Her an Allah dememiz lazım. Allah bize bir ömür takdir etmiştir. Sermayemiz bu ömürdür alıp verdiğimiz nefeslerdir, zamanımızdır. Bununla ebedi hayatımızı, cenneti kazanabiliriz ya da bununla cehennemi kazanabiliriz. Bunun içinde israfın en büyüğü hayati israftır. Vakti, zamanı israftır. İsrafın en büyüğü. Çünkü onunla Allah'ın rızasının dostluğunu kazanabilirsin, cenneti kazanabilirsin. Ya da onu çepe atabilirsin. Zamanı israf, ebedi hayatı israf demektir. Gidelim oturalım arkadaşlarla biraz vakit öldürelim dediğimizde hadi vakti israf edelim demektir. Ne burada ayet-i kerimede Allah müsrifleri sevmez, israf edenleri sevmez. En büyük israf, vakti, zamanı yani hayatı israftır. önceden yaratıp sonra yaratmayı tekrarlayacak olan Ve size gökten, yerden rızık veren o mu yoksa e ilahun ve Allah yoksa Allah'la beraber bir ilah mı var yoksa bunu yapan başka biri var mı kul de ki onlara hatu burhanakum in kuntum sadiqin de ki onlara eğer Allah'tan başka bir ilah varsa size yerden gökten başka rızık veren biri varsa o zaman burhanınızı delilinizi getirin. Allah kurundan delil istiyor. Sen bir şey söyleyeceksen bunu ispatlaman lazım. Sana akıl vermişim böyle körü körüne bu böyle de diyemezsin dedi. Allah bunu şirk sayar. Delilini getir diyor. İspatla. Kime? Kendine ispatla. Öyle sürü mantığıyla birinin peşinde gidersen Allah bunu kabul etmez. Delil istiyor. Eğer biri dese ki her neyi söylerse söylesin. Bizim delil istememiz lazım. Mesela bir örnek vereyim. Biri dese ki ben veliyim dese. Böyle bir iddiası olsa ne demek lazım? Delilini göster. Ki veli zaten bunu söylemez. Veli. Ben veliyim demez zaten. Boynusun ne kadar Rabbine büküktür kendini insanların en acizi olarak görür, Hatta en günahkârı olarak görür. Allah'ın huzurunda hesap veremeyen olarak kendini görür. Ama Mesih'in kendisi işte tam tersi nedir? Niye? O peygamber varisidir. Çünkü Allah'a davet ediyor. Söylemezse nasıl davet edecek? Edebilir mi? Bir sorulsa, o dese ki ben müşid-i kamil değilim dese, mesela ben sizi Allah'a taşıyamam, Allah'a vasıl edemem dese, ile de biri ona iftira atıp sen müşid-i kamilsin dese, bu doğru mudur? Bu aklını kullanmıyor demektir. Adam bende bir şey yok diyor da. Senin baban şeyh ise de şeysin deyip ona iftira atmak, ona zulmetmek doğru mudur? Doğru değil. Sonra kendi kendine bahane üretip işte tavazu gösteriyor. Bunun tavazu olmaz. Peygamber varisi onun gibi yapandır. Yasa nasıl davet edecek? O zaman biri ben mücide kabilim derse herkesin ona tabi olmak isteyen herkesin ondan ispat etme isteme hakkı vardır. Evet, bunu ispat et deme hakkı vardır. Beni ikna et, burhanını getir, delilini getir deme hakkı vardır. Resulullah Efendimizle beraber olanlar Allah'ı sevdi, Allah'a aşık oldu, Allah yolunda malını canını infak etti. Gökteki yıldızlar gibi oldu. Öyle değil. Ölçü budur. Ölçü yani bir havada uç demek değildir. Allah bir kuruyla beraber bir kurdun üzerinden, gönlünden imani veriyorsa, kendi sevgisini, muhabbetini veriyorsa, o teslimeti, o edebi veriyorsa, kendi güzelliğini onun üzerinden veriyorsa, bundan büyük ispat olur mu? Böyle bir ispat yoksa. O yadancıdır, yadam. Herkes ne kadar istifade eder ondan? Kendi gönlündeki verimlilik kadar. En kaliteli tohumu verimsiz bir toprağa atarsan yeşermez. Toprak ne kadar kaliteliyse o kadar güzel yeşerir, o kadar çabuk büyür. Gönüller de böyledir. Allah'ın en esma hüsnası da böyledir. Evet, müşri kemül demek aslında örnek olarak bir bakçıvan demektir. Onu eker. Allah'ın ayetlerini eker, imani eker, muhabbeti eker. Allah'ın isimlerini eker. Bakımını da yapar, yeşertir, büyütür. Ama toprak verimsizse hiçbir şey çıkmaz orada. Biri beş aydır gelmiş, bakıyorsun. Bambaşka biri olmuş. Daha önce onu görenler onu tanımıyor. Bu o adam midir diyor. Nasıl değişti? Yeşerdi. Gönlüne ekilince yeşertti. Verimliymiş. Öteki beş senedir gelmiş, hiçbir şey görülmüyor. Hiçbir değişiklik yok. Ahlaki eskisi gibidir. Eski tas, eski hamam yani. Verimsiz. Toprak verimsiz. Ekiliyor, yeşermiyor. Ya da gönlünü açmıyor. Buna müsaade etmiyor. Ektirmiyor yani. Ekilince buradan çıkıyor. iki saat sonra oruçta atıyor. Eski haline dönüyor. Aldıklarını atıyor. Kabul etmiyor. Evet. Allah korundan dırhan istiyor, delil istiyor. Bir şey söyleyeceksen delilini getir diyor. Aklını kullan diyor. Eğer birine bir şey söyleyeceksen delilini getirmen lazım. Allah'a dost olmanın tek bir ölçüsü vardır ayet-i Allah buyurdu, ölçüyü Allah koyuyor. Bunun dışında eğer biri kendine ölçüyü koymuşsa, bana göre veli böyledir, derse o Allah'ın dinini anlamamış demektir. Allah'ın dinine göre yaşamıyor demektir. O Allah'a iman etmemiş demektir. O kendi dinidir. Dese ki veli işte böyle havada uçarsa velidir. Yanlış. Allah böyle söylemedi. Sen niye kendi fikrini, zanını Allah'ın ayetine şirk koşuyorsun. Allah veli böyle mi tarif etti? Allah'ın Resulü veliyi böyle mi tarif etti? Bu durumda sen kendine göre bir tarif yaptın. Allah da bilmiyor, Resulü de bilmiyor. Ben biliyorum demiş. Olmaz mısın? Herkes böyle söylüyor. Herkes mi senin Rabbin, senin peygamberin yoksa Allah mı? Allah buyuruyor ki ayet-i kerimede Müminler Allah'ın velisidir. Mümin, mümini tarif etti, biraz mümini tarif et. Allah tarif etti. Müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri titrer. Onlara Allah'ın ayetleri okurunca imanlarını artırırlar. Onlar bütünüyle Allah'a tevekkül ederler. Başka müminin nasıl tarif etti. İnsanlardan öylesi var ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Başkalarını severken ne yapıyor? Başkalarını dinliyor. Allah'ı dinlemek yerine, Allah'ın ayetlerini dinlemek yerine başkalarının sözünü dinler. Faranca şöyle söyledi, Faran Alim böyle söyledi, Faran Veli böyle söyledi, Faran Cemaat böyle söyledi, böyle yani. Allah'ı sever gibi başkalarını severler dedi. Oysa ki müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Allah mümini tarif etti. Çok şiddetli Allah'ı seven. Allah'ın veli tarifi buydu. Mümin tarifi buydu. Mümin velidir. Mümin evet, Allah'ı her şeyden, herkesten çok seven. Dolayısıyla Allah'ın hesabını her şeyden, herkesten öne alan Aynı zamanda Allah'ın sözünü her sözden öne alan, her sözün üzerine alandır. Bunu sevdiği için yapar. Onun için Rabbinin ismini zikredince ne olur? Kalbi titrer. Ürperir. Maşuk'unu zikretmiş, anmış. Ya onun sevgisini kaybedersen, ya onu kaybedersen, derdi budur. Korkusu budur, endişesi budur. Ya Rabbim bana küserse, böyle düşünsem, böyle konuşsam, böyle anlasam, böyle yapsam ya Rabbim bana küserse, ya bana darılırsa deyip kalbi ürperiyor. Resulullah Efendimiz Veli nasıl tarif etti. Veliler görüldüğünde sahabe sormuştu. Ya Resulullah velileri nasıl tanıyacağız? Onları gördüğünüzde Allah'ı hatırlarsınız dedi. Veli sizi Allah'ı hatırlatır. Nasıl hatırlatıyor? Herkesin fikri neyse zikri o'dur. Biri eğer Allah'ı seviyorsa, müminse, hesabını Allah'a göre yapıyorsa her durumda Allah der. Allah böyle seviyor, Allah böyle sevmiyor. Bu Allah'a göre doğru değildir. Böyle yaparsak Allah gazap eder, böyle yaparsak Allah sever der. Biri onu gördüğünde biliyor. Bir şey söylese hemen Allah diyecek. Nedir? Bu velidir işte. Bunu yapan velidir. Allah'ı hatırlatıyor. Onu gördüğünde o sana Allah'ı hatırlatır. Sen de onunla beraber ister istemez Allah'ın hesabını yapmak zorundasın. Ben şimdi bunu yap, böyle yaparsam bu böyle söyleyecek. Hiç farkında olmadan onunla beraber Allah'ın hesabını yapmış oluyorsun. Onun için onlarla beraber olmak Bizi onlardan yapar. Allah'ın Kadir isminin bizde tecelli etmesi için kendi yaptıklarımızın sorumluluğunu almamız gerekir. Yani bir yanlış varsa onu ben yapmışım. Bir sıkıntı çektimse bu sıkıntıyı ben kendi elimle yapmışım dememiz gerekir. Ebedi hayatımı da kendim kazanıyorum ya da kaybediyorum dememiz gerekir. Ayet-i Kerime'de Allah buyuruyor ki Allah rahmeti zatına yazdı. Kendisi için rahmeti takdir etti dedi. Mutlaka size rahmetimle muamele ederim dedi. Allah önümüze neyi koyarsa koysun o onun rahmetidir. Bize nasıl bir şeyi yaşatırsa yaşatsın, nasıl bir imtihana tabi tutarsa tutsun bu onun rahmetidir. Bu bizim kazanmamız içindir. Ama dünyayı değil, ebedi hayatımızı, cenneti, onun rızasını, onun dostluğunu, Hazreti insan olmayı kazanmamız içindir. Allah'a göre bakmazsak bunu anlayamayız. Ahirete göre bakarsak bunu anlamamız mümkün olur. Mesela Allah, İblisi kovunca, İblis dedi ki, beni saptırmana karşılık ben de onları saptıracağım dedi. Beni saptırmana karşılık. Allah meleklere, İblis de var içinde, Adem'e secde edin dedi. Bütün melekler secde etti, İblis secde etmedi. İblis cinlerdendi buyurdu. Allah soruyor, ben sana emretmişken neden secde etmedin O da dedi ki, beni ateşten, onu çamurdan yaratmışsın. Ben ona nasıl secde ederim? Ben ondan üstün, ben ondan hayırlıyım dedi. Allah, in oradan dedi, orası senin kibirleneceğin yerde ev dedi. Kovdu. İblis mühret istedi. İnsanların tekrar dirileceği güne kadar bana mühret ver, izin ver. Göreceksin ki Bunlar secde edilmeye layık değildir, dedi. Allah'ta bir sana verdim, dedi. Ne dedi? Beni saptırmana karşılık ben de onları saptıracağım, dedi. Sapmasını Allah'a yükledi. Günahını Allah'ın üzerine attı. Sen beni saptırdın, dedi. Kim günahını Allah'ın üzerine atarsa, şer Allah'tandır derse, iblis olur. İblis onun mürşidi olmuş olur. Hz. Adem ne dedi? İnna enfusena. Muhakkak ki biz kendi nefsimize zulmettik. Kendi günahını yüklendi. Biz kendimize zulmettik dedi. Sen bizi saptırdın demedi. Biz kendimize zulmettik dedi. Allah cennete koydu. Bu meyveden kesinlikle bu, bu ağaca yaklaşmayın dedi. Sonra... Sonra sıkıntı çekersiniz. Allah en büyüdür. Bu ağaca yaklaşmayın diyor. İblis gelip onları kandırdı. Ne dedi kandırırken? Yemin ediyor onlara. Eğer siz bu ağaçtan yerseniz ikiniz iki tane melek olursunuz ya da burada ebediyen kalırsınız. Dedi. Onlar da inandı. Allah'a güvenmedi şeytanın yeminine inandı. Onun için eğer biri bizi Allah'tan Allah yolundan ayırıyorsa bakarsın ki yemin ediyor ben bunu senin için söylüyorum diyor. Ben seni düşündüğüm için seni sevdiğim için söylüyorum diyor. Seni seviyorum dünyayı kazan diyor. Seni seviyorum okulu kazan diyor. Seni seviyorum parayı kazan diyor. Böyle yaparsan seni sever yalnız. Yapmazsan ne olur? Bir de bakarsın ki sevgisini kaybetmişsin. Sen Allah'a yakın olmuşsun. Sen Allah'ın sevgisini kazanmışsın. O onun için bir mana ifade etmez. Evet. İblis beni saptırmaya karşılık ben de onları saptırırım dedi. Eğer biri kaybetmişse, biri sapıtmışsa, biri delalete düşmüşse, biri yoldan çıkmışsa, Allah beni saptırdı derse, iblisin ta kendisi olur. Allah söyledi. Ama eğer biri yanlışına arka çıkmayıp, yanlışını savurmayıp ben yanlış yaptım, ben kendime ettim derse o da Adem olur. Hazreti Adem olur. Allah onları affetti. İblisi ne yaptı? Lanetledi. Rahmetinden mahrum etti. Niye? Çünkü şerrini, yanlışını Allah'a isnat etti. Sen yaptın dedi, beni sen saptırdın dedi. Allah her şeye kaderini koymuştur. İnsana da bir kader koymuştur. Kendisine koyduğu kader vardır. Kendisine ait olan kaderi, kadiri de ona teslim etmiştir. Nasıl? Allah insana kaderi kitabıyla koymuştur, Resulüyle koymuştur. Yani Kur'an bizim kader kitabımızdır. Allah'ın bizim için takdir ettiği kitaptır. Ama Allah'ın takdirini kabul etmek ya da etmemek bizim kendi elimizdedir, irademizdedir. Allah'ın kadir ismidedir. Kabul edersek Allah'ın Kur'an'ına, kitabına uyarız. Allah'ın bizim için koyduğu kaderi kabul etmiş oluruz, Hazreti insan oluruz. Allah'ın bizim için takdirini kabul etmezsek, kaderini kabul etmezsek ne olur? Kendimiz için bir kader kendimiz çizeriz. Allah'ın kaderinin dışına çıkarız, uçuruma gideriz, cehenneme yuvarlanırız. Kur'an kader kitabımızdır, bununla beraber hesap kitabımızdır. Kıyamet günü Allah bizi hesaba çekerken, Kur'an'dan hesaba çeker. Kitabından, ayetlerinden hesaba çeker. Uymuşsan, iman etmişsen, amel etmişsen, kazanmışsın, etmemişsen, kaybetmişsin. Kader kitabı. Senin kaderini belirleyen kitaptır. Senin cennete ya da cehenneme gideceğini belirleyen kitap Kur'an'dır. Kur'an'ı tam olarak anlayabilmek için bir de canlı Kur'an'a ihtiyaç vardır ki o da Resulullah Efendimiz'dir. Yani o canlı Kur'an'dır. Canlı Kur'an'a uyarsam Kur'an'a uymuşsun. Onun gibi yapmaya, onun gibi olmaya, onun gibi iman etmeye çalışırsan Allah'ın kaderini, senin için yaptığı takdiri kabul etmiş olursun. Çünkü Allah bizim Hazreti insan olmamızı istiyor, kendisine dost olmamızı istiyor, cennete gitmemizi istiyor. İstiyor ve bunu seviyor. Ama insan olmayı kabul etmez, hayvan olmayı tercih edersek, önde olmayı kabul etmez, geride kalmayı tercih edersek, Allah tercihse nedir diyor. Geride kalanlar tehlike içindedir. Ama önde gidenler Kesinlikle kazanmışlardır, aynı zamanda kazandırmışlardır. Allah hepimizi Kadir ismiyle isimlendirsin inşallah. Amin. Kendi yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmeyi kabul edenlerden eylesin. Amin. Yanlışını, günahını Eksikini, hatasını kabul edip tövbe istiğfar edenlerden eylesin. Amin. Günahını, yanlışını Allah'ın üzerine atıp Allah'a isnat edenlerden eylemesin. Allah'a iftira edenlerden eylemesin. Amin. Allah böyle yaptı, onun için bu böyle oldu diyenlerden eylemesin. Amin. Ben bu sıkıntıyı Allah'tan dolayı çekiyorum diyenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi kendisine zulmedenlerden eylemesin. Amin. Allah'a zulmü isna verenlerden eylemesin. Allah bana zulmetti diyenlerden eylemesin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Makyaj malzemeleri satarak aile bütçesine yardımda bulunmak doğru mudur? Herhangi bir mahsuru yoktur. Makyaj malzemesi satıyoruz. Kimin nerede kullandığını nereden bilelim? Eğer kocasına güzel görülmek için süslenmişse bunda bir mahsur olmaz. Ama satarken de bunu burada kullanacaksın diye bir şart koşabilir miyiz? Koşamayız. Onun için herhangi bir mahsuri olmaz. Başka sohbetlere gitmek doğru mudur? Evet. Başka sohbetler bizim bir ölçümüz vardır. Bütün kardeşlerimiz her cemaate gidebilir. Bir veliyi duyduğunda ziyaretine gidebilir. Bir şeyhi, bir müşihlik hameli duyarsa ziyaretine gidebilir. Sohbetinde bulunabilir. Elbette ki edebiyle. Dinlemeye gidecek yani. Anlamaya gidecek. Herhangi bir zikre gitmesi, sohbete gitmesi doğru olur mu? Doğru olur. Yalnız herkes kendini biliyor. Eğer gönlü dağılacaksa, eğer sorun sıkıntı yaşayacaksa Gitmemesi onun için daha doğru olur. Ama evet, bütün kardeşlerimiz bu konuda rahat olmalıdır, serbesttirler. Gidebilir, davet edebilir diyeceğim ama orada değil yalnız. Mesela bir arkadaşı onu davet eder, onunla beraber, onun gittiği yere gider, buraya da gelirler. Olabilir. Bizim herhangi bir endişemiz yoktur çünkü. Mesela genel olarak ne denir? Başka cemaate gidemezsin. Başka zikre gidemezsin. Başka sohbete gidemezsin denir. Onların kendilerinden endişeleri vardır. Giderse ya onu kaybederse kim kimi kaybediyor? Kuyruğunu kendine davet eden Allah değil midir? Mümin bal arısı gibi her çiçekten bal toplamayı öz toplamayı bilmelidir. Beş kelime buradan öğrenir, iki kelime oradan öğrenir, on kelime oradan öğrenir. Onun öğrenmesi lazım, onu alması lazım. Ona Allah gerek. Nerede Allah'ın rızasını kazanabiliyorsa, Allah'ın dostluğunu kazanabiliyorsa, yeri orasıdır. Yok buraya geldin, başka yere giremezsin. Evet, böyle bir şey bizde yok. Herkes rahat olsun. Nerede kazanabiliyorsa, yeri orasıdır isterse başka yere gitmiş olsun evet, buraya gelir kardeşimizdir bizde bize düşen ona ikram etmektir kim nereye giderse gitsin hangi kardeşimiz nereye giderse gitsin evet, kesinlikle edepli olmalıdır yani ben buraya geldim ben size öğretmeye geldim değildir onlar yanlış konuşsa bile yanlış anlatsa bile yanlış anlaşılsa bile arada tek bir şart vardır Diyelim ki bir ayet yanlış okundu. Onu düzeltmek zorundasın. Buna mecbursun. Ama gidersen çok ters şeyler görebilirsin yalnız. Ya buna tahammül etmen lazım, yutman lazım. Oradan çıkıp gitmen de doğru değildir. O da edeb aykırı olur. Yani herkes kendi tercihini kendisi yapar. Arkadaşlar rahat olsun. Rahatlıkla evet, gidebilirler, sohbet edebilirler, zikir yapabilirler. Hiçbir sorun, hiçbir şey olmaz. Mesela Allah demektir, mesela öğrenmektir. Kimse kimseye ait değildir. Kimseye bir başkasını kendisine davet edemez. Davet Allah'adır. Biz burada kendimize davet etmiyoruz, Allah'a davet ediyoruz. Allah'ı sevmeye, Allah'a itaat etmeye, Allah'a teslim olmaya... Allah'a karşı edepli olmaya davet ediyoruz. Hep beraber Allah'ın keramini okuyup anlamaya çalışıyoruz. Rabbimizi el-esma-ül tanımaya çalışıyoruz. O isimlere bürünmeye, aklaklanmaya çalışıyoruz. Biz bayanlar olarak istisna kaydayı bozmaz. Neden bizde nankörlük oluyor? Harimize şükredemiyoruz. Defalarca sizin söylemenize rağmen, Aynı şeyi tekrarlıyoruz. Aile içerisinde bir türlü kendimizden ve evet, kendimizden ve ziletimizden olabilir. Bir şey anlayamıyoruz. Bu konuda şeytan bizi düşürüyor. Biz de korkuyoruz. Bu nankörlüğümüzün sonu ne olacak? Bu konuda bize yardımcı olabilir misiniz? Bizim işimiz yardım etmek. Allah ne buyururdu? Allah lan köyleri sevmez buyururdu. Bayan kardeşlerimiz söylemiş bunu. İhtiyacılar kırayı bozmaz hepimiz böyle izlemiş. Kim söylemişse doğru söylemiş. Gerçekten güzel söylemiş. Bu gerçekten şaşıracak bir şeydir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ben Miraç'a gittiğimde cennetteki çoğu kimselerin saf kimseler olduğunu gördüm. Saf demek öyle bir şey bilmeyen demek değildir. Yani samimi. Samimi ama öyle fazla bir bilgiye de sahip değil. Saf kimseler olduğunu gördüm. Cennetteki çoğu kimselerin saf kimselerdi. Cehenneme uğradığımda çoğunun kadınlar olduğunu gördüm. Bu onların küfründen dolayıydı, buyurdu. Hz. Ayşe annemiz sordu, Ya Resulallah, kadınlar nasıl diyor yani? Buyurdu ki, bu küfrü, bu nankörlüğü kocalarına karşı yapıyorlar. Kocası mesela bir sene, iki sene, beş sene hem neyse ona ikramda bulunur, ihsamda bulunur sonra herhangi bir şekilde bir eksik yapar ya da bir yanlış yapar kelimeyi Resulullah Efendimiz'in kullandığı gibi kullanayım buyurdu ki kadın der ki senden ne hayır gördüm ya da senin bir hayır görmedim der İşte bu nankörlüktü, bu küfür dedi sadece böyle söylediğinden dolayı cehenneme gidiyor ama mesele sadece bu kelime değil. Bunun onu imandan çıkarması gerekiyor. Nasıl imandan çıkarıyor? Bu sadece sonuçtu, bu meyveydi, meyvesiydi. Küfrünün meyvesiydi bu. Eğer biri iyiliklere teşekkür etmiyorsa, 100 tane iyilik görmüş, bir tane hatayı örtmüyorsa, bir tane eksiliği de eğer hoş görmüyorsa, ondan kör biridir. O Allah'a karşı nan kördür. O şükürsüz bir kul demektir. Kul Allah'ın yer yüzündeki hadifesidir. Onun ölçüsü Allah'a göredir. Burası çok önemli. Buraya çok dikkat etmek gerekir. Allah kıyamet günü kulunu hesaba çekerken sevabını bir tarafa, günahını bir tarafa mizana koyuyor. Değil mi öyle? Eğer sevabı bir fazla gelirse Allah onu iyilerden sayıp cennete gönderiyor bizim bakışımız böyle olmalıdır bir insan yarı yarıya eğer ise o zaman o iyilerden olmalıdır bizim için biz onu iyilerden saymalıyız yoksa iki katasını, beş katasını görüp yüz tane iyi tarafını 50 tane iyi tarafını yok saydıksa bu adalet değildir bu ölçü yanlış bir ölçüdür, bu şeytanın ölçüsüdür yetmiyor, Allah yarı yarıya darptı ama ayet kelimesi Allah buyurdu: Yaptığınız her iyiliğe, her güzelliğe karşılık en az on vardır, on kat vardır dedi. Ama her yanlışa da misliyle ceza vardır dedi. Bu durumdan Mizan'daki ne olmuş olur? Sevaba 10 kat vermiş, günaha bir yazmış oraya. Onda bir, bir kulda onda bir güzellik varsa yani yüzde on güzelse ise Allah onu iyiden sayıyor yüzde doksan kötü yanlış Allah onu cennete gönderiyor o zaman cehenneme giden yani on tane yanlış yapıyor bir tane güzel yapamıyorsa o da cehenneme gitmesi kim gitsin bu Allah'ın rahmetidir işte eğer biz Allah'ın yeryüzündeki halifesiysek bu durumda bizim de Allah'ın isimleriyle isimlenip evet. insanı da böyle bakmamız gerekiyor. Allah da şükreder mi? Elbette ki. Allah buyurdu. Allah şekurdur demek, Allah teşekkür edendir demektir. Allah'ın iki ismi bu manada gelir. Biri Şekur, biri Şakir. Evet, şekur, teşekkür eden. Kuru güzel yapınca teşekkür eden. Öyle kuru kuruya teşekkür değil yalnız. Hemen ikramı yapan. Teşekkür ettiğini hemen ona beyan eden, öğreten, gösteren, tattıran. Evet. Resulullah Efendimiz buyurdu, imanın yarısı sabır, yarısı şükürdür. Sabrı olmayanın, şükri olmayanın imani olmaz. <gülüyor> İnsan da mutlaka bu iki halden birindedir. Ya sabretmesi gerekir ya da şükretmesi gerekir. Ya da bunun tam tersi, nankörlük yapar, isyan eder. Biri nankörse, isyankarsa, sabretmemiştir, şükretmemiştir, onun imani olmaz. Ama şükür sahibidir. Nimet'i Allah'tan görüyor. Evet. Buna beraber nimeti getirene teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz dedi Resulullah Efendimiz. Birbirimize teşekkür etmemiz gerekiyor. Yani Resulullah Efendimiz'e ver şu Kur'an'ı zaten Allah bana göndermiş seni tanımıyorum dese biri. Allah onu kabul eder mi? Kabul etmez. Ne der ona? Evet. Saygısız terbiyesiz der. Ver ben şunu kendi kendime öğrenirim dese aynı cevabı alır. Aynı şekilde mesela Resulullah Efendimiz buyurdu kişinin kendi ev halkına ikram ettiği onun için sadakadır. Bunu bilmelidir. Yaparken yani mutlaka işin içinde Allah'ın rızası da olmalıdır. Ev halkı da, bunun Allah'tan olduğunu bilmeli, Allah'a şükretmelidir. Ama bir de nimeti getirene teşekkür etmelidir ki o Allah'ın veren elidir. Allah ona ne kadar imkan tanımışsa o kadarını yapmaya çalışıyor. Bir sefer Allah ikram etmedi diye sen ona eğer nankörlük yaparsan sen bu nankörlüğü Allah'a yapıyorsun. Sen onu Rızık mı zannettin? Rızık Allah değil miydi? Ya da bu yanlış yapmıştır. Hiç kimse melek değildir. Sormak lazım. Sen hiç yanlış yapmadın mı? Yanlış yapmıyor musun? Sen yanlış yaptığında yani insanların ya da eşinin sana öyle muamele etmesini mi istiyorsun? Ya da seni af etmesini, hoş gelmesini mi istiyorsun? O nasıl sana davransın istiyorsan, senin de öyle davranman gerekmez mi? Davranırsan onu hak edersin. O davranışı Allah'tan hak edersin. Evet. Ne olursa olsun Ne buyuruyor Daed-i De ki size tek bir nasihatım var İster Tek başınıza olun ister başkalarıyla beraber olun Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın Evde de Allah'ın huzurundayız Eşimizle muhatap olurken de Allah'ın huzurundayız Çocuklarımızla muhatap olurken de Allah'ın huzurundayız Bu benim çocuğumdur deyip İstediğimiz muameleyi yapamayız. O Allah'ın kurudur. Sana emanet etmiş. Allah huzurunda olduğunuzu unutmayın dedi. Bu size yeterdir dedi. Bunu eğer unutmazsam bu sana yeterdir dedi. Evet Allah bizi huzurunda olduğunu unutmayanlardan eylesin. Amen. Allah hepinizden razı olsun.